Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan. Yine bir çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere sesleniyoruz. Bu programda her programımızda olduğu gibi gerçek yaşamdan insan öykülerini konu ediyoruz ve öyküleri... Öykülerimizin kahramanlarından, kendi azlarından dinliyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte yaşam öyküsünü paylaşacak biraz sonra. Ve programımıza konuk olduğu için çok mutluyuz sevgili Bayram Doğan. Bayram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü anlatmak için kabul ettiğiniz ve bugün bizlerlesiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki şimdi dinleyicilerimizle yaşam öykünüzü paylaşmak için biz sabırsızlanıyoruz. Dinleyicilerimiz de merak ediyordur Bayram Doğan kimdir, ne yapmıştır, nasıl bir hayat öyküsü vardır diye. Sormak istiyorum Bayram Doğan'ın öyküsü nerede, nasıl başladı? Ee, 1969 yılı Kahramanmaraş Avşin doğumluyum. Ee, küçüklüğümüzden itibaren Gaziantep'te büyüdük. üniversite. Sinava kadar lise çağlarımızı okum, bir lise çağlarımızı Gaziantep'te tamamladık. Karavansız av şimdi doğdunuz ama kaç yaşında karavansızdı tam bebekken, Gaziantep daha bebekken bebekken Gaziantep'e taşınmışız. Nasıl ben bir ailede dünyaya geldiniz? Nasıl bir ortamda dünyaya geldiniz? Kaç kardeştiniz? Anneniz babanız ne yapardı? Ee, dört kardeş, üç erkek, bir kız kardeşimiz olmak üzere dört kardeş olarak e, yaşamıza devam ettik. E, aynı e, Düztepe mahallesinde büyüdük. E, kenar bir mahallede e, güzel bir çocukluk yaşadık. O zaman şimdiki çocukların yaşamadığı güzel çocukluk yaşadık. E, kendi içimizde Oyun ekiplerimiz olurdu. ve ee, Geç saatlere kadar da oynayabilirdik. Şimdiki çocuklara kadar da sık boğaz olmadan e, güzel bir çocukluk yaşadığımızı düşünüyorum. Peki 1970'lerde ee, Gaziantep nasıldı o yıllarda sizin çocukluğunuzda? Yani yine e, bu kadar büyük bir şehir olmasa da yine iyiydi. E, e, göç alan bir şehirdi. E, 80'lere doğru biliyorsunuz kaçakçılık falan. Ve o tür şeylerle çok hızlı büyüyen e, bir şey oldu. O 80'den sonra da ben 86'da Gaziantep'ten ayrıldım. E, üniversiteyi kazandıktan sonra. 3-4 sene sonra gittiğimde tanıyamamıştım. Şehri çok büyümüştü. Hızlı bir değişim. E, o dönemde çok hızlı büyüme gerçekleşmiş. E, 86 yılına kadar Gaziantep'te okuduk. E, Anneniz babanız ne iş yapardı Bayram Bey? Babam Terzi, annem ev hanımıydı. Ee, evet. Babam e, kendi çapında oldukça beğenilen, e, tercih edilen bir e, terziliği vardı. Babam normalde okuma yazmayı kendi kendine söken, e, okula 40 gün kadar ancak gidebilen, e, daha sonra kendi kendine okuma yazmayı söken bir insandı ama oldukça zeki bir insandı yani kendi tamirlerini şeylerini gördüğünü bir daha unutmazdı. O zaman yeni çıkan dijital hesap makinelerin daha hızlı olduğunda bile kendi makinasını kendisi tamir edebilecek bir kapasitesi vardı. Dikiş makinalarında da mesela bütün çevresindeki terzi arkadaşları kendinden yardımlar isterdi. Öyle değişik bir tekias var dokuz ne ne oldu? onu bilemiyorum sadece 40 gün ee, okula gidebilen ama bir hayatı efe. sadece 40 gün okula gidebilen ama hayatı aslında hayatın evet, içinden öğrenen çok çalışkan bir insandı ve azimle mücadele eden bir baba biriydi ee, peki siz 1986 yılına kadar Gaziantep'te yaşadınız İlkokulu, ortaokulu liseyi hep Gaziantep'te evet. okudunuz nasıl bir öğrenciydiniz yani öğrenci olarak e Çalışkan bir öğrenci olduğum söylemiş. Çünkü e, okulda dereceyle zaten e, okulu bitirdim. E, ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne o zamana kadar kazanmış e, kimse yoktu. Yani o okulumuzdan o düzeyde bir puan alan. E, ama aynı yıl benimle beraber e, epey bir tıp fakültesi mühendislik kazanan iyi bir e, şey kadro çıktı yani. Ne güzel. Çapa'da diğer fakültelerde tıp fakülteleri kazanan arkadaşlarım bu sıra arkadaşlarım. O dönemdeki öğretmenlerimizin gerçekten eğitiminde bize yardımcı olduklarını söyleyebilirim. Peki Gaziantep'te Peki de denk geldik. Gaziantep'te Gaziantep'in bir kenar mahallesinde yaşadınız. Daha sonrasında evet. lise hayatınızdan sonra 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kazandınız ve Ankara'ya gittiniz. O sırada evet, aileniz ne yapıyordu? 6 ay öncesinden babam e, babam da değişik bir şey yaptı. Hayatında hiç kumarı şey olmamıştı. Söyledi. Söylediği şeydi yani ilk defa ben bir kumar oynayacağım. Sizleri okutabilmem ve geleceğinizi garantiye alabilmem için. O zaman vize uygulamayan tek ülke daha doğrusu İngiltere'ydi. İngiltere'ye turist olarak gittiler. 15 yıl anne ve babamı göremedim. Turist olarak gittiler ve 15 yıl görmediniz anne evet. babanızı. Üniversite sınavına da 6 ay kalmıştı. Abim ve ben ikimiz beraber aynı yıl. İlk defa üniversite sınavına giriyorduk. Ee, kazanacağımız da kesindi. Yani sonuçta abim de e, Anadolu Lisesi e, de okuyordu. Ben de kendi okulumda oldukça iyi bir pozisyondaydım. Evet. Ee, Sizler okutabilmek. İki tane de bizden küçük kardeşimiz var. Anlarında Üniversite ve e okuma şeylerinden dolayı öyle bir düşünceyle gittiler. Muhtemelen... 15 sene boyunca göremedik yani. Evet muhtemelen herhalde terzilikten artık kazandığıyla 4 çocuğu geçindirmek ve 2 çocuğu üniversitede evet, okutmak oldukça zor e gelmeye başladı babanıza. Evet üretimleri, e hazır üretimler e yeni yeni gündeme geliyordu ve yoğun bir şekilde piketiliyordu. Artık e, ısmarlama, kişiye e, özel e, üretimler yavaş yavaş insanların bütçe ekonomik şeyleri de onu kaldıramaz duruma gelmişti. İnsanlar tercihlerini hazır üretimden yana yönlendirdiler. Peki 1986 yılı anneniz babanız siz üniversite sınavına abinizle beraber girmeden 6 ay önce Turist olarak İngiltere'ye gidiyorlar ama bilmiyorlar ki 15 yıl boyunca bir daha çocuklarıyla görüşemeyecekler. Yani. Dört kardeş Gaziantep'te kalıyorsunuz. Ee, peki dört kardeş Gaziantep'te ne yaptınız? Kim bakıyordu size? Kendi kendimize mi yaşama abi. mücadele söylediniz? Ee, Sağolsun halalarımız e, dönüşümlü olarak yanımızda bize yardımcı oluyordu. Ee, şimdi biz abimle büyüktük ama diğerleri biz de ikişer yaş küçüktü. Soğal olarak onların ihtiyaçları, ev ihtiyaçları, yemekti. Onlara da halalarımız yardımcı oldular. Üniversite sınavını kazandıktan sonra abimle beraber Ankara'ya gittikten sonra iki kardeşim yine halalarımızla beraber kalmaya devam ettiler. Onlar yardımcı oldular. Peki Ankara günleri evet. başladı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandınız. Abiniz de Ankara'yı kazandı. Beraber Ankara'ya gittiniz. Evet. Ankara yılları nasıl başladı, nasıl devam etti? Yani küçük bir şehirden büyük bir şehire başkente gidince böyle biraz tabii heyecanlanıyorsunuz. Farklı geliyor, çok kalabalık geliyor. İlk defa böyle Ankara'nın kızdayda caddesinde yürürken insanlar üstünüze üstünüze geliyormuş gibi bir his oluyor. Ee, ilk yürüdüğüm gün öyle bir his vardı. Daha önce hiç Ankara'yı görmüş müydünüz? Üzerine doğru geliyormuş gibi bir hissiyat olmuştu. Daha önce hiç Ankara'yı görmüş müydünüz? Daha önce bu kadar büyük bir şehre Gitmemişsiniz. Peki, üniversite yılları nasıldı? Nasıl bir öğrenciydiniz? Nasıl Ankara'da Öğrenci yaşama adapte oldunuz? E, oldukça zaten e, zor bir fakülte biliyorsunuz. E, evet. Eğitim olarak da çok uzak e, yoğun bir fakülte diğer şimdiki fakülteler gibi değil. Ee, tabi biraz e, siyasi ortamlarda oldu Bunlarla ilgili e, şeyler de yaşadık. E, ve yaklaşık olarak e, bir bir buçuk yı e, üniversiteyi bitirmiş yı üniversiteyi yı artık doktor yı Doktorluk evet, nasıl başladı? O yıllarda e, mecbur hizmet vardı. E, mecbur hizmete gitmeden önce e, diplomanızı alamıyorsunuz. E, ben de e, direkt sınava hazırlanarak e, uzmanlığı kazandığım için e, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hiç hastalıklar bölümünü kazandım. 96 yılının aralığının sonunda başladım. İstanbul'a geldiniz. Ankara'da e, ilk defa yurt dışına çıktım, ailemin yanına bir aydana gittim. 15 sene sonra ilk defa ailemi görmüş oldum. Nasıl bir duyguydu 15 sene sonra anne babanızı görmüş olmak? Tabii bir ciddi bir özlem yaşıyorsunuz. Ee, yaşadıklarını anlatıyorlar. Sürekli kaçak yaşamak da zor. Yani e, sonuçta kontrollerde şeylerde de saklanmak zorunda kalıyorlar bunlar anlatıyorlar e, yoğun bir e, tempoda yaşıyorlar çocuklarından uzak e, insani olmayan yani çalışma saatleri olarak e, sonuçta hem bulundukları ülkede ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar hem de e, kendi Çocuklarının ihtiyaçlarını gönderiyorlar. Dört tane çocuğun düşünün biri Gaziantep'te, iki tanesi iki tanesi de Ankara'da. Bunların mazasaların filan düşününce çok yoğun çalışmak gerekiyor. Evet. Peki siz uzmanlığınızı aldınız İstanbul'da, Haydarpaşa'da iç hastalıkları uzman oldunuz. O sırada hayatınıza bir insan girdi sanki. Yo, ondan önce ben ondan önce. Tıp, tıp merkezi kurmuştum evet. ee, Uzmanlığımızı almaya ya yakın birkaç yıl kala ee, Ortağım da dayındı. Ee, orada uzmanlığını bitirmek üzereyken Eşimle tanıştım Haydar umunu hastanesinde ee, Evliliğimiz gerçekleşti bir yıl sonra uzmanlığını aldığımda istifa ettim. O yılda da ilk çocuğumuz doğdu. Adı Civan. Peki istifa ettiniz. Tıp merkezi vardı. Tıp merkezinde, kendi tıp merkezimizde uzman olarak çalışmaya başladım. Ne kadar sürdü? 12 yıl civarında tıp merkezinde çalıştım. Ee, bir yıl oradan ayrıldıktan sonra e, ambulans şirketi ortaklığım oldu. Birisinde dayım, birisinde de 16 yıllık arkadaşım. İnsanların iki yüzlülüğü ve benciliği yüzünden e, iki ortaklıktan da ayrılmak zorunda kaldım. Onların peşinden de e, artık İstanbul gibi büyük şehirde insanları çok fazla oluyordu. Bunun altı bir zamanda böyle bir peş peşe yaşanan iki tane de olumsuz anlaşmazlıktan dolayı da artık kendimizi daha farklı bir ortama sürüklemek istedik. Ticari girişimlerde bulundunuz. Bunlarda ne yazık ki insanlarla olan bu ticari girişimlerde haksızla uğradınız ya da bir takım olumsuzluklar yaşandı ve sonunda onlardan ayrıldınız, o işleri bitirdiniz. Evet. Artık İstanbul'un bu keşmekeşine, koşturmasına, telaşlarına da dediniz ki bu kadar yeterli. Daha fazla katlanmaya gerek yok. Ne yaptınız ondan sonra? Ondan sonra insanların genelde böyle hep emekli olduğunda ya da işte şey olduğunda bir bahçeli evi olması için de birkaç tane hayvanın olması gibi böyle bir hayalleri olur. Biz onu biraz fazla boyutlu düşündük. Ee, hem ekonomik olarak e, ihtiyaçlarımızı karşılasın hem de e, daha böyle e, sakin bir e, şehirde hayatımızı idame ettirebilir miyiz, yaşayabilir miyiz diye böyle bir e, araştırma içine girdik. Daha önce e, eşim Erzincan doğumlu. Ee, anne babası Erzincan'da yaşıyor Biz evlendikten sonra Onlar e, Erzincan'a taşındılar Yaklaşık 10-12 yıldır Erzincan'da vardı Biz de her sene yazın e, Tatillerimizin e, Bir kısmını Erzincan'da Geçirirdik Gelip giderdik Sonuçta e, tercih olarak Burayı e, seçtik Çevremizde insanlar vardı Yardımcı olurlar diye düşündük Sonuçta e, çiftlik işini çok fazla bilmiyoruz. E, tamam anne babamızın tarafından köye gidip geldik zamanlarda gördüğümüz olmuştu. E, ama e, hani direbir e, ne yapılır? Nasıl yapılır? Kıtıralımda kimler yardım eder? Bir çevre ihtiyacı oldu. Artı e, bu sektörde ee, başladığımız yıllarda düşüncemiz organik e, süt hayvancılığı, organik gıdaların tüketimi, e, ülkemizde Avrupa gibi e, bir yer işgal edecek bir e, imkan bulacağını düşündük. İnsanlarımız e, o bilince ulaşırlarsa e, organiği tercih edecekler diye organik süt hayvancılığı olarak düşündük. Yani evet. doktorluğu bıraktınız, İstanbul'u bıraktınız Hı. O güne kadar hayatınızda edindiğiniz Tecrübeyi Doktorluk mesleğinizi Her şeyi bir kenara bırakıp Erzincan'a, evet. eşinizin memleketine gittiniz Ve dediniz ki burada organik Süt üreteceğim Hayvancılıkla uğraşacağım, bir çiftlik kuracağım Dediniz eşinizle beraber Doğru. Ve kendinize hayatınızda yepyeni bir sayfa açtınız Eşimin bunda hiçbir şey olmadı Onu da söyleyeyim Hani bir benim memleketim olsun ya da eşim bana sadece destek oldu ben böyle bir şey yapalım dedim o da olur dedi beraberce karar aldık. E her zaman da yanımda e, destek oldu size destekleyen e, yalnızlatlayan e, ne güzel e, dostum olarak yanımda devam etti. Ne güzel. Peki gittiniz Eskişehir'e kurdunuz çiftliği. Neler yaptınız daha sonrasında? Artık doktorluğu bir kenara bıraktınız ve siz hayvancılıkla uğraşmaya başladınız. Evet. Neler yaptınız? Ya, Bugün neler biz yapıyorsunuz? Günler, tabii böyle bir e, o zaman e, yaklaşık 2010 yılında geldik. Şirketimizi kurduk eşimle beraber. E, abim de e, ortak olarak kendimize şey yaptık. Zaten projenin daha çok okuyan, araştıran e, kişisi Adin'dir. Ben işleri e, organize ederim. E, Eşimde her zaman yanımızda bize birebir yardımcı olmuştur. E, beraber olarak araştırdık. O yıllarda organik olarak başladı, başlamayı planladığımız için arazi kiraladık. Satın aldığımız arazi oldu. Bunların organik geçişleri 3-4 seneyi bulabiliyor. Bu süreçte işte arazlere herhangi bir kimyasal uygulayamıyorsunuz. De uygulayamıyorsunuz. E, arazilerdeki e, kimyasal maddelerin elimine olması e, toprağın e, temizlenmesi için o kimyasaları oradan uzaklaştırması evet. e, bir sertifikasyon kuruşu tarafından her yıl gelip takip ediliyor. Almanya'ya örnekler gönderiliyor. Ülkemizde yapılmıyor bunlar. Bunlar bir süreç alıyordu. Organik olarak başladık. Projemizin hazırlığı uzun sürdü. Böyle üstün körü halkımızın yaptığı şekilde yanlış barınaklar. Onlar kendi şeylerini ağır ve ağır diyor. Ama biz kendi hayvanlarımız için yaptığımız yere barınak diyoruz. Yani içinde Sonuçta bir canlının yaşaması gerekiyor. Onların e, refahı ve sağlığı için en uygun koşullar nedir? E, bunların epey bir araştırmasını, e, altyapısını inceledik. Yaklaşık 20 ülkenin e, barınak modellerini inceledik. Hepsinden iyi taraflarını almaya çalıştık. E, hiçbir danışman firmayla görüşmedik. Şu an Erzincan'daki ...en büyük işletmelerden biri sayılırız. Ee, Kapasitoları çok büyük değiliz ama Erzincan'da zaten küçük bir ee, ilimiz. Peki Erzincan'da ee, organik e, süt üretmek e, nasıl bir e, durum zorlukları vardır muhakkak. Hayvancılığın ülke genelinde zaten büyük zorlukları var ama evet. siz Erzincan'da böyle bir işe kalkıştığınızda eminim etrafınızdaki insanlar e, yani farklı tepkiler vermişlerdir. Destek olanlar da olmuştur e, ya da hani evet. yaptığınızın doğru olup olmadığını sorgulayanlar yani da olmuştur. Yani şaşıranlar oldu. Yani herkes abi hekim nasıl olur da böyle bir e, hayvancılıkla, tarımla uğraşırdı. ...mesleğini bırakır... ...hem de uzman bir hekim olarak... Ee, ...onlara da açıklamalar yapıyorduk... ...yani sonuçta sorduklarında... ...bunaldığımızı... E, ...artık... E, ...İstanbul... ...büyük şehirlerinin yaşanmaz hale geldiğini... E, ...insanların hayatlarının... ...çoğu kısmının... ...yollarda... E, stresle, yorgunlukla geçtiğini bunları anlatarak öyle bir düşünceyle buraya geldiğimizi söylüyorduk ama yine de insanlar e, tuhaf bakıyorlardı yani akıl sağlığınızı diye sorgulayanlar <gülüyor> muhakkak peki bugün geldiğiniz noktada e, işletmeniz ne durumda neler yapıyorsunuz yani şu anda özellikle bu sene ekonomi kriz dolayısıyla e, işletmemizde sorunlar e, biz yaşamıyorsak da ee, yani ucunda yaşıyoruz, diğer işletmeler ciddi sorunlar yaşıyorlar, ekonomik olarak ciddi darboğazlardalar, ee, küçülmeye gidiyorlar, kapatmaktansa küçülmeye gidiyorlar. Biz biraz daha e, her şeyin önlerini almaya çalışıyoruz, kendi yenimizi kendimiz ürettiğimiz için fabrikalara ya da yen e, e, üreten kuruluşlara bağımlı değiliz. Ee, öncesinden e, ham maddemizi aldığımız için böyle dalgalanmalardan fazla etkilenmiyoruz diğer çiftlikler gibi. Anlık e, yükselmelerden e, e, girdi maliyetlerinin an, aniden yükselişlerinden fazla etkilenmiyoruz. Çünkü e, kabayemimizi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Kiraladığımız arazilerde hekimlerimiz var. Yani e, Patika yemimizi de, kesif yemden de de kendimizi ürettiğimiz için e, diğerlerinden biraz dispaten daha iyi konumdayız. Ama oldukça ciddi bir dar bu sene yaşanıyor. Evet. E, yani çiftçiler anlamında e, tarım e, çiftçisi de çok ciddi sıkıntılar içinde. Ülkemizde bu sorunlar devam ederse e, tarım ve hayvancılık diye bir ...şeyimiz olmayacak. -20 ne ki. Yıl Gidecek. Ne ki. Şu anda insanlar... E, ...dişi hayvanlarını... ...doğum yapacak hayvanlarını... ...kesime götürüyorlar. Ne Peki Bayram Bey... ...programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Artık son saniyelerimiz... Evet. Ee, Hekim olan yıllarca tıp fakültesi okuyup uzmanlığını alıp iç hastalıkları dahiliye uzmanı olan daha sonrasında da yıllarca doktor, doktor olarak çalıştıktan sonra her şeyi İstanbul'u bir köşeye bırakıp gidip Erzincan'da organik süt üretimi için hayvancılık yapan çiftlik kuran bayram doğan programımızın konuydu. Artık son saniyelerimiz son dakikalarımız son söz ne söylemek isterseniz dinleyicilerimize? Herkese e, öncelikle sağlıklı, mutlu bir hayat dilerim. E, ülkemizin de e, Avrupa'daki insanlar gibi kendi kararını alabilecek, yönetimleri seçebilecek, e, tepkilerini sunabilecek bir e, yapıda olmasını isterim, dilerim. Ve bu kriz ortamının e, insanlarımıza daha fazla zarar vermeden bir anlayacak Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Programımızda konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet efendim. Bugün programımızda konuğumuz e, Bayram Doğan'dı. Kendisi bir tıp hekimi, bir doktor, dahiliye uzmanı ama... Bugün az önce de söylediğimiz gibi her şeyi bir kenara bırakıp İstanbul'da bir kenara bırakıp Erzincan'a gidip Erzincan'da organik süt üretme derdinde hayvancılığı nereye taşıyabilirim derdinde ve Erzincan'a bölgeye bölgedeki illere diğer işletmelere örnek bir işletme olma gayretinde kendisini e, hayvanlarına e, oradaki yaşamına çiftliğine alınmış bir yaşam öyküsünü konu edindik. Bu programda gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz ve hep dile getirmeye çalıştığımız şey insanların içinde o tutkuyu keşfettiklerinde ne olursa olsun ne zaman olursa olsun hiçbir şeye başlamak ya da hayatınızın akışını değiştirmek için geç değil. İçinizde sizi mutlu eden şeyi bulmak, size huzur veren şeyi bulmak ve sizin için doğru olduğunu inandığınız şeyi bulmak mühim olan onu bulduğunuzda... Hayat arkanızdan zaten geliyor ve sizi bir yerlere sürüklüyor. Bayram Doğan böyle bir hikayeydi. Bugün sizlerle ilham olması için, dizi dinleyen başka yaşam öykülerinin belki de dönüşüm noktalarında, dönüm noktalarında ilham olması için sizlerle paylaştık. Bizler 15 gün sonra yine burada olacağız. Sizler bizleri takip etmek isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfalarını takip edebilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. 15 gün sonra tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.